minin? Hani dünya gururundan, dünya zinetinden uzaklaşacak dedik ya hangi tarafından baksanız ihlas dökülüyor adeta. Ne malıyla mağrur ne servet ve dünyalığıyla mağrur. efendim Allah korusun varlık içerisinde ne makamından dolayı gurura gidiyor ne de kimseyi aşağı görüyor. Yani dünyanın <gülüyor>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 Cuma'yı orada kılacağım diyen koca Fatih Çal kapatıp Çal açan eşsiz sultan Ve Hazreti Muhammed'in ümmeti <gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar ya, Rabbimiz şefaatlerine mazhar kalsın inşallah orteala. Meğer o dev fetihten Cebine bir senet bile koymamış Konyalılar duyuyor musunuz benim sesimi? Duyuluyor mu buralara? İstanbul'un fethinden Belki sonra lazım olur diye cebine bir çek veya senet dahi koymamış Devlet hazinesinden Şura'nın Umumi heyetin Verdiği maaşı neyse koskoca Sultan Onu harcıyor Bitti mi ay başını bekliyor Düşünüyor muhterem Müslümanlar böyle düşünüyor Mukayyilesinde böyle Dalmış Eğer bu millet bana in diyecek olursa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 Fatih alıyor bunu. E beni talebe kaydedin öyleyse deyip tekrar yazı yazıyor. <gülüyor> tekrar üniversiteden yazı geliyor muhterem Müslümanlar. İmtihana girmedikçe talebede de kaydedemeyiz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fatih imtihana giriyor. Usulüme göre. Medreseden bir oda ayırıyorlar. Konyalılar, benim dedem bu. Duyuyor musunuz? Aziz Konyalılar, ben Osmanlı nesliyim, Fatihlerin nesliyim tamam mı?